Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalar'da bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet yine yoğun bir futbol gündemini geride bıraktık. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa mücadelelerinde önemli maçlar oynandı. Öncelikle Süper Lig'e bakalım. Süper Lig'de çok enteresan sonuçlar alındı geride bıraktığımız 6. haftada. Enteresanlık şundan, şampiyonluk tatmış 5 takım da puan kaybetti. Galatasaray Orduspor'a kaybedince Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Bursaspor'un iştahı kabardı. Lider arasındaki farkı kapatmak için bir şans doğdu. Ancak akabinde Fenerbahçe e, Kasımpaşa Spor'a 2-0 yenildi aynı skorla. E, bir başka şaşkınlık oldu. Bu sefer Trabzon e, ve de Beşiktaş Bursa Spor için ayrıca bir şans doğmuştu ama Bursa Spor'la Trabzon Spor'da sahalarında e, berabere kaldı. Geriye Beşiktaş kalmıştı. En son Beşiktaş oynadı. Pazartesi günü Eşiktaş Büyük bir şanstı. Büyük bir avantajdı. Özellikle takımın kendine güven kazanmasını da sağlayacaktı. Liderle aradaki puan farkını düşürecekti. Ama Beşiktaş da kendi sahasında Sivas Spor'a 1-0 yenildi. Böylece dediğim gibi şampiyonluk yaşamış. Bütün takımlar puan kaybetti. Kasımpaşa, Ordu Spor, Gençler Birliği gibi takımlar da zirveye, tırmanmış oldu. Böyle bakarsak çok zevkli bir tablo ortaya çıkıyor. Keyifli, şaşırtıcı. Ama diğer yandan büyük takımların futbol kalitelerinin gün ve gün düştüğünü oyun anlamında çok fazla bir şey vermez, vermez bir noktaya geldiklerini görünce de futbol adına da kaygı duyuluyor. Çünkü nihayetinde Bunlar memleket futbolunun lokomotifleri. Skorlar üzerinde çok fazla duramayacağız bu haftada. Çünkü onun da önüne geçen bazı olaylar oldu. Ve Fenerbahçe'de tabii ki Fenerbahçe kaynıyor. Fenerbahçe'de sular bir türlü durulmuyor. Geçen sene şike süreciyle ayaklanan Fenerbahçe'de şimdi de Alex de Souza için ayaklanma var diyebiliriz. Evet Fenerbahçe Kasımpaşa Spor maçından sonra Alexis Souza'yı kadro dışı bıraktı. İlk yarı oynayabilen, ikinci yarı Aykut Kocaman tarafından sahaya sürülmen eee Alexis Souza maçı tribünden izledi. Hemen maçın akabinde işte dediğimiz gibi Alex kadro dışı bırakıldı. Bu durumda A2'de çalışması istendi kendisinden. Ancak o gitti. Başkanla 3 dakika süren bir görüşme yapıp sözleşmesini sona erdi. Karşılığı feshedildi. Ondan sonra da taraftar Alex için ayağa kalktı. Gerek sosyal medyadan gerekse e, aynı akşam Alex'in evin önünde toplanan taraftarlar tepkilerini dile getirdiler. Bir yanda Aykut Kocaman eski efsaneleri ve geçen sene şampiyonluk sürecinde büyük mücadele vermiş, iki sürecinde büyük mücadele vermiş Aykut Kocaman. Diğer yanda 8-9 yıldır birçok kişisel rekor kırmış, takıma büyük faydalar sağlamış Brezilyalı Alex de Souza. Ehveni şer bir seçim yapmak zorunda kaldı Fenerbahçe. Nihayetinde e, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'dan yana tavır aldı. Daha önce Alex de Souza'ya büyük destekler vermişti. 2010-2011 sezonunda hani şu mahkemeye düşen beş, e, sezon... Fenerbahçe şampiyon olduğunda Aziz Yıldırım şöyle demişti. E, Alex'i ben oynattım. Yani Aykut Kocaman değil ben oynattım. Eğer bu Alex sayesinde kazandıysa bu şampiyonluk onu oynatan da ben olduğuma göre yani benim takdir edilmem gerekir gibi bir noktaya çıkmıştı. Diğer yandan e, bu sezon daha başlamadan Aykut Kocaman Alex'i Ancak zaman zaman kadrosunu düşüneceğini söylemişti. Aslında e, sürpriz bir durum yoktu. Ama taraftar bunu kabullenemiyor. Yani taraftar e, ve Alex de ben hala kendimi iyi hissediyorum, oynayabilirim dediği için. Yani neden böyle bir sorunumuz oluyor noktasından bakıyor taraftar. Kendi açısından haklı. Yani neden? Neden oyun sistemi ve Alex'in oyun yapısı? Aykut Kocaman e, aslında daha göreve ilk geldiği sezon e, Alex'i düşünmediğini e, ortaya koymuştu. Yani o hızlı oynayan, çabuk atağa çıkan orta sahada e, dinamik bir e, yapı oluşturmaya çalışıyordu. Ona göre Alex bunu sağlayamayan kendi başına çok iyi futbolcu ama kafasındaki şablonu e, uygulamasını engelleyen bir yapısı var. Olabilir. Bir görüştür. E, saygı duyulabilir. Ama kulüpte Aykut Kocaman'la bu fikri tam paylaşmadığı için Alex ile yollar ayrılmadı. Bir yanda Alex varken bir yanda da Alex'siz bir sistem uygulamak çok imkansız. Yani bunun Galatasaray'ın hac ile yaptığını düşünelim bir zamanlar için. Yani mümkün değil. İşte sergen varken Beşiktaş'ın e, sergensiz bir takım düşünmesi gibi. E, dolayısıyla aslında ta o gün radikal bir karar alacaktı. Ya Aykut Kocaman'a, Hocam senin bu önerdin sistemi biz uygulayamayız, teşekkür ederiz, hiç anlaşmayalım. Ya da tamam hocam biz sana... Güveniyoruz, inanıyoruz. Fenerbahçe'nin çıkarları buysa tamam Alex'te yollarımızı <gülüyor> güzel bir şekilde ayırırız. Bir jübüle yaparız, teklif ederiz. Türkiye'den yolcu ederiz. Ha, Futbola devam eder, etmez o kendi bileceği iş. Ama böyle olmadı. Geçen sene Alex'i kesebilirdi Aykut Kocaman ama bu sefer de Şike davası sürecinden dolayı birlik beraberlik e, içinde olması gerekiyordu kulübün. Bir de ekstradan bir Alex Aykut gergini yaşamanın anlamı yoktu. Yine de <gülüyor> yine de Fenlerbahçe teknik direktör Aykut kocaman zaman zaman Alex'i denemeler yaptı. Hatta son maçta Kadıköy'de Galatasaray'la oynanan şampiyonluk maçında Alex'i oynatmadı. Ve acaba Alex'i şampiyon olur muyum? diye düşündü. Çünkü eğer Alex oynamadan Galatasaray'ı yener ve şampiyon olursa o zaman Aykut Kocaman da çok güçlü olacaktı. Ve Alex'i gönderebilecekti. Olmadı. Bu sefer Aykut Kocaman e, oyun sistemi ve düşünce tarzını e, oyun anlayışını yeniden öne sürerek Alex'le sezon zaman zaman İlk 11'de mücadele edeceklerini söyledi. Ve sezona da öyle başlandı. Fakat işler umduğu gibi yürümedi. Bir ara verelim aradan sonra işlerin nasıl yürüdüğünü tekrar kapatalım. Yeah. Just... de Bir şarkısın sen Ömür boyu sürecek Dudaklarımdan Yıllarca düşmeyecek Bir şarkısın sen yolu Ömür boyu sürecek Şarkısın sen Ömür boyu sürecek Dudaklarından Yıllarca düşmeyecek Uzaklara Kaç versek Seninle biz Bir gün elbet Göze gelir Bu sevgimiz Sen ömür boyu sürecek Dudaklarından yıllarca düşmeyecek Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Dudaklarından yıllarca düşmeyecek Evet Fenerbahçe'nin Alex depremi nasıl sonuçlandıracağı merak konusu. E, büyük bir yara oldu. Açık. E, şimdi Alex'e soğuz pazartesi bir basın açıklaması yapacak ama öncesinde kendi e, kişisel internet sitesinden de çok önemli açıklamalar yaptı. E, nedir onlar? Şunları söyledi. Kasımpaşa maçı sonrasında soyunma odasında Aykut Kocaman'ın istifa ettiğini söyledi. Ancak başkanın gelip bazı konuşmalar yaptığını, futbolcuların konuşmalar yaptığını ve o gece o şekilde dağıldıklarını söylüyor. Akabinde diyor ben pazar günü normal bir şekilde antrenmana katıldım. Pazartesi ise takımdan çıkartıldım. Daha doğrusu kadrosu bırakıldım. Bana tebliğ edildi. Hocayla konuştum. Ee, sebep nedir hocam? Yani bir disiplin suçu işlemedim. Hani kadro dışı bırakılmak için en önemli sebep budur. Aykut Hocamın ifadesi çok çarpıcı kendisine. Şöyle diyor Aykut Kocaman, sen çok güçlü ve kuvvetli bir isimsin. Ee, bu takımda patron benim, ee, lider benim ama sen çok güçlü ve kuvvetlisin. Ee, planlarım içerisinde sana yer vermeyeceğim. Yani şunu demek istiyor Aykut Kocaman. Şimdi benim düşündüğüm takım kurgusunda sen yoksun. Ama sen de öyle güçlü bir karaktersin ki seni bunun dışına tuttuğun zaman, sen yedik kulübesinde olduğu zaman ya da sen Samandra'da olduğun zaman ben bu planlarımı asla uygulayamam. Mantıken yani doğru. Hani bazen, bazı isimler Aykut Kocaman'ın o zaman gitmesi gerektiğini söylüyor. Hayır. Şimdi bir futbolcu ne kadar büyük olursa olsun, kuvvetli olursa olsun bir oyun sisteminde o oyun sisteminin sahibi tarafından yararlı hatta engelleyici olarak görülebilir. Burada sorun Aykut Kocaman'ın düşüncesi değil. Sorun Aykut Kocaman'ın takımın başında olmasını sağlayanların Aykut Kocaman'ın istediği ortamı hazırlamamaları. Yani diyorum ya ben başkanım Aykut Kocaman'la sözleşme imzalayacağım. Hocam nasıl bir Fenerbahçe var kafanda? Aykut Kocaman diyor ki ben koşan sürekli hızlı çıkan atağa orta sahada top ezmeyen çok fazla yan pas yapmayan mümkünse dikini oynayan bir takım istiyorum ve orta sahada bu işi yönlendirecek adamın da çok süratli bir oyuncu olmasını istiyorum. Hani tabiri caizse topu koşturduğu kadar kendisi de koşacak. Yani yani ben böyle bir takımı Alex ile kuramam. Alex ile yollarımızı ayırmamız gerekecek. Şimdi bu noktada başkan düşünür, yöneticiler düşünür. Olur mu olmaz mı? Hocam tamam biz sana inanıyoruz böyle olsun derler. Ya da hocam ne diyorsun sen? Yani mümkün mü ya Alex siz bir Fenerbahçe düşünülemez mi? senin oyun sistemin şöyle kenarda dursun eğer Alex'li bir sistem geliştirmeye devam edeceksen buyur gel yoksa teşekkür ederiz denilmesi gerekiyordu hem Aykut kocamanı getireceksin göreve hem de onun çalışmak istemediği Alex'i takımda tutacaksın yani bu iki tane değeri açıkçası birbirine kırdırmak oluyor Yani ne diyebilirsiniz şimdi Aykut Kocaman böyle bir düşünceye sahip, böyle bir inanca sahip, böyle bir takımla başarı olacağına inanmış. Onu beğenmiyorsanız zaten hiç onunla yola çıkmayacaksınız. Ama eğer onunla yola çıkmışsanız da onun istediklerini yapmak zorundasınız. Burada futbolcunun kariyeriyle teknik direktörün kariyerini kıyaslayamazsınız. Yani o zaman Aykut da der ki ben de futbolcu kariyerimi Alex'e karşılaştırdım. Biz de şampiyonluk. Yani Fenerbahçe'nin mesela 96'daki şampiyonluğunu hatırlayanlar ne kadar önemli bir şampiyonluk olduğunu bilirler mi? Resmen Trabzonspor'un 10-15 yıl geriye gitmesini sağlamış. Yani rakip açıdan düşünürseniz bir şampiyonluktu. Çok önemli bir şampiyonluk. Unutulup gidiliyor. E, o zaman dedi ki benim de hocalık. Değil de futbolcu kariyerimi karşılaştım diyebilirim. O yüzden bu kariyer üzerinden karşılaşmadan ziyade düşünce bazında bir e, karşılaşma yapıp buradan yürümemiz lazım. Böyle olmadığı için 3 yıldır Tanerbaş'e Aykut Alex e, gerginliği yaşıyor. E, ve sonuçta da işte geldiğimiz nokta gereksiz Enerji kaybettiren, gereksiz e, takımı sekteye uğratan, insanları baş yere üzen, kıran bir süreç oldu. İşte Fenerbahçe yarın e, nereye gidecek? Almanya'da işte Mönchengladbach'la ikinci Avrupa maçını oynayacak. Kimsenin bu maçtan tek satır konuştuğu yok. Bakın biz bile şurada 15 dakikadır bu mevzuyu konuşuyoruz. İşin bir Avrupa maçında işte Marsilya'dan 0-2'den, pardon 2-0'dan 2-2 olduğu için sorunlarda oluyor. Ya madem bu kadar Avrupa maçlarını önemsiyordunuz, orada alınan skorlar çok önemliydi. Peki biz bir niye önümüzdeki Avrupa maçını konuşmuyoruz? Türkiye'de bir de böyle bir e, yalan gündem vardır. Yani çok yalan bir gündem vardır. E, aslında hani insanlar Bazen kişisel, bazen kurumsal hesaplaşmalarını kamufle etmek için sahayı kullanırlar. Bunu çokça yaşadık. Şimdi Alex pazartesi bir kez daha basın toplantısı yapacak. Ama öncesinde cuma günü Ali Yıldırım, Fenerbahçe As Başkanı, o da saat 16'da basının karşısına çıkacak ve yaşanan süreci anlatacak. Evet. Ve sonra bir kez daha Alex konuşacak ve bizler de fotoğrafı daha net görüp genel bir değerlendirme yapacağız. Fenerbahçe'de durumlar böyle. Alex'in gitmesinden sonra içeride oynanacak ilk iç saha maçı ama erkek taraftarlarına katıldığı ilk maçta tribünlerin nasıl bir tepki vereceğini göreceğiz. Bu arada Fenerbahçe tribünlerinde Bir sıkıntı var, bir bölünme var. E, şike sürecinin etkileri ortadan kalkmaya başladıktan sonra artık yeniden taraftarlar çeşitli grupları ayırmaya başladılar. İşte yönetimin de bazı gruplarla sıkıntıları olduğu açık. Böyle e, bir, çünkü Aziz Yıldırım'ın Alex Operasyonu arkasında birileri var. Birileri beni silmek istiyor. Şikeli olmadı. Şimdi Alex'le vurmak istiyorlar. İnancı da var. Fenerbahçe'de yönetimi ele geçirmek isteyenlerin Alex'i kullandığına dair aziz Yıldırım'ın inançları da var. Ve bunun içinde taraftarların da bir kısmının örgütlendiğini düşünüyor. Hani şu meşhur Antep maçında kadın taraftarların Söyle Aykut Hoca Alex nerede da Bunun bir kanıtı olduğunu düşünüyor. Asiz Yıldırım. Evet programımızın son bölümünde diğer gelişmelere bir bakalım ve kapatalım. Gelmiş odası sevdah. Işın var mı yak biraz? Aydınlansın gecemiz. Açayım dedi gibi uyansın bu barda. Uyan gönlüm hadi berdeni aç Çilem doldu kafesinden kaç Uyan gel uykundan dünya aşk görsün Uyan gönlüm hadi berdeni aç Çilem doldu kafesinden kaç Fensinden kaç, uyan gel uykundan Dünya aşk görsün Merhabalar tekrar. Paslaşmaların son bölümündeyiz. Evet. E, şimdi e, son bir e, notla bitireyim aslında Fenerbahçe bölümünü. Bakın hala Aziz Yıldırım soyunma odalarına gidiyor, iniyor, e, çıkıyor, taraftarlara anons yapıyor vesaire. Yani biraz da bunların sona ermesi gerekiyor Fenerbahçe'de. Yani Böyle şey olmaz, böyle böyle kurumsallaşma olmaz. Hocanın sürekli e, kulüp başkanının sürekli soyum odasına indiği bir ortam başarı getirmez. E, Ünal'a istal birçok e, eleştiris yapılabilekense ama bence makul bir model, makul bir model. E, daha bugüne kadar hani. Yenilgi sonrasında soyun odasına indini duymadık, görmedik. Umarası da öyle devam eder. Ünal Aysal demişken hemen Galatasaray'a geçelim. Ünal Aysal geçen hafta bir basın toplantısı vardı. Biz gazetecilerle bir kahvaltılı toplantı düzenledi. Ve orada bir soru soruldu başkana. Denildi ki, başkan Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamazsanız hayal kırıklığı yaşar mısınız? Yok dedi, niye hayal kırıklığı yaşayayım? Biz bu sene bir... Başlangıç bu bizim için bir bir nevi antrenman çünkü biz 6 senede Şampiyonlar Liginden uzaktaydık ve bir takım alışkanlıklarımızı kaybettik. Bu sene Şampiyonlar Liginden çıkamazsak çok da büyük bir hayal kırıklığı yaşamam dedi. Harikulade bir açıklama gerçekleri unutmadan ayakları yere basan bir açıklama bu anlamda çok takdir edilirse hani hamaset de yapabilirdi. Mümkün değildir. Gruptan çıkacağız. Biz rüya takım kurduk. Siz demiyor musunuz diyebilirdi ama öyle bir şey yok. Bu arada toplantıdan iki not daha aktarayım. O basın kahvaltısında en çok Ünal Aysal'a şu soruldu. Bu sermaye artırımı yaptınız borsada. Küçük yatırımcıları mağdur ettiniz diye. O da hayır dedi. Biz aslında içi boşaltmış bir şirketin altını dolduruyoruz. Dün 400 liralık kağıt vardı elinizde ama aslında o 400 dolar ya da 400 lira 400 lira etmiyordu. Biz şimdi elinizdeki kağıdı belki 200'e düşürdük ama gerçek değeri budur. Uzun vadede kazanacaksınız. Şimdi bu SPK meselesinde Galatasaray bedelli sermaye artırımı yaparak e, insanları mağdur etmiş mi etmemiş mi bunun kararını verecek olan S.P.K'dır. SPK sermaye artırımını onaylamazsa gerçekleşmez. Onaylarsa da demek ki e, kanunlara, nizamlara uyulmuş diye düşüneceğiz. Ama diğer yandan SPK'nın futbol kulüplerine itimas geçini herkes konuşuyor. Biliyor. Bir takım sıkıntılarını görmezden geliyor. Sermayesi eksiye düştüğü zaman görmezden geliyor. Yüksek risk ortamlarında belirsizliğin tavan yaptığı ortamda bir takımın akıbetinin ne olacağı, kümede kalacak mı kalmayacak mı durumları olduğu zaman bile onlara tahvil ihracında kolaylık sağlayabiliyor. Dolayısıyla futbol kulüpleri bu borsada birbirlerini suçlarken aynaya bakacaklar karşılık olarak. Hepsi de hemen hemen aynı iltimasları görüyor SPK tarafından diyelim. Ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. önce Manchester United'a deplasmanda 1-0 ve dün akşamda Braga'ya kendi evinde 6 yıl sonra seyircisi önde oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 mağlup oldu. Ee, baktığınız zaman e, mücadeleye e, Galatasaray'ın çok baskın oynadığı gol pozisyonlarına girdi. Ama aynı zamanda e, gol pozisyonlarında forvetlerin ne kadar yeteneksiz e, oldukları da gözlemlerini <gülüyor> mücadeleci olmaları, iyi niyetli olmaları bir yana ama Kluş, e, Manchester United maçında Van Persie'nin Van Persie e, atlı gollere bakıyorsunuz, mükemmel, soğukkanlı, usta işi goller, yani hiç heyecan yapmadan geliyor, bir vuruş, tık, gol. Bir de bizim e, çocukların gol atma çabasına bakıyorsunuz, o kadar yoğun bir mücadele, o kadar, hani gol posuna girmesi mesele, opusunun içinde olma anı mesele, sonrası mesele. O kadar yoğun ki halbuki bu kadar e, aşırı konsantre olacağını sakin olsalar biraz belki o pozisyonları çok daha rahat değerlendirecekler. E, ama bir de şöyle bir algı yaratılıyor bizde ve bunu herkes söylüyor. Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Ben buna pek katılmıyorum. Yani e, bir futbolcu kendi liginde ne oynuyorsa ne oynuyorsa ııı e, çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde 3 aşağı 5 yukarı 10 oynar. Sadece konsantrasyonu biraz daha yüksek olur. Ee, arena büyük. Yani yoksa oyun anlamında yani ne yapabilir? Adam e, hafta sonu Ordu Spor maçında e, gelen pozisyonda kafayı iyi vurama, vuramıyorsa 2 gün sonra Şampiyonlar Ligi'ne Ligi niye iyi vurabilsin ki? Yani ne değişiyor? Sadece orada Motivasyon farklı olduğu için belki o motivasyon biraz fark yaratır ama onun dışında oyun sistemi şu bu anlayış ben bunlara çok katılmıyorum. Bir takım kendi liginde yani neyi nerede ne, ne oynamak istiyorsa onu en iyi uygulayacağı yer kendi ligidir. Kendi ligini yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'de ne oynayacaksa Süper Lig'de bunu prova etmeli. Büyük maçlarda özellikle bunun provasını yapmalı ve Şampiyonlar Ligi'ne de onu uygulamak için çıkmalı. Böyle bir şey yok. Efendim gideceksin orada başka bir e, e, seviyede oynayacaksın. E, Beşiktaş'a karşı başka. Fenerbahçe'ye karşı başka. E, Türkiye kupasında alttan gelen bir ikincilik takımla karşı başka. E, Şampiyonlar ligindeyiz. Haydi burada da bambaşka oynayalım. Bu bana pek inandırıcı gelmiyor. Üretilmiş bir futbol e, literatürünün e, bir kavramı gibi geliyor. Evet elbette yani orada e, anlayışınızı biraz esnetirsiniz. Yani jüretkarlığınızı zaman zaman düşürürüp zaman zaman da arttırırsınız. Ama bu kadar da orası başka orası başka demenin manası yok. Yani ben e, burada bir mitleştirmeye gidildiğini düşünüyorum. Şimdi olacak Galatasaray iki maçı da kaybetti. Üstelik henüz gol bile atabilmiş değil. Geçmişe baktığımız zaman zaten Fatih Terimli Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok e, başarılı olduğunu göremedik. Şampiyonlar Ligi'nden çıkamadı Fatih Terimli Galatasaray. E, 2000 senesinde de 3. olarak Avrupa Kupası'na devam etti ve o şampiyonluğu yaşadı. Halslı şimdi Galatasaray'ın önünde 4 maç kaldı. Kulüc içeride sonra dışarıda olacak. Bu iki maçı da kesinlikle kazanması gerekiyor. Artı Braga'yı deplasmanda yenmesi gerekiyor. E, bu maçlardan bu 3 maçtan en az 7 puan çıkartmalı ve duruma göre de burada içeride Manchester'dan bir puan alırsa ben Galatasaray yine de 7-8 puanla gruptan çıkma şansının olduğunu düşünüyorum. Ama e, Braga Kluca yenildiğinde dahi kendi evinde Galatasaray için büyük tehlike olduğunu ortaya koymuştu. Çünkü o maçın istatistiklerine bakanlar Braga'nın kendi evinde yenilmesinin mucize olduğunu göreceklerdi. Şanssızlıkla yenilmişlerdi. ama bizler işte hep isimler üzerinden bakıyoruz. Yani eee Kulüç, aa Braga, va bunların heki falan. Hala o eskilerden kalma alışkanlıklarımıza Takımları değerlendirmeye devam ediyoruz. Ee, oysa ki e, günümüzde siz nasıl ki şampiyonlar ligiden çıkmayı hedefliyorsanız diğer ülkelerin e, takımları da küçük büyük fark etmiyor. Onlar da yukarıya çıkmak istiyorlar. Çünkü öncelikle hem prestij hem de mali açıdan mükemmel bir arena şampiyonlar ligi. Tanıtım, tanınma, şöhret olma açısından da mükemmel bir arena. İşte belki seviye farkını yaratan önemli şeyler bunlar. Evet. Durum budur. Ee, Süper Lig'de e, durum bu. Fenerbahçe'ye Mönchengladbach karşıında başarılar diliyoruz. Ee, gideriz. Bu kaostan çıkar. Futbolu konuşmak istiyoruz açıkçası. Futbolcuların e, saha içindeki performanslarını daha çok konuşmak istiyoruz. Saha dışına dair de onların güzel e, değerlendirmeleri olabilir. Hayata ilişkin görüşleri olabilir. Bir takım e, analizleri olabilir. Bunları konuşmak isteriz. Yoksa Kadro dışı çıktı o onun hakkında şunu söyledi bunu söyledi gibi şeyler artık hakikaten bu oyuna olan sevgiyi biraz hırpalıyor. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran